madduda konuşursanız konuşun onun hak olması için gerçeği aksettirmesi, yansıtması için onun Kur'an'dan ve sünnetten olması lazım. Büyük alim, şair, mutasavvıf mela cami hazretleri'nin bir Güzel beyti var. O mutasavif bir adam, Sofiye'den birisi diyor ki: Namkeş, nekale Allah, nekale Resulullah. Hasili mazmuni u husranı ruzi maşrest. Eğer senin sözün diyor. Senin sözün, senin namen, senden duyulan ifadeler Allah şöyle buyurdu, Resulullah şöyle buyurdu şeklinde değilse diyor. Allah şöyle buyurdu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu şeklinde değilse senin konuşmaların Allah ve Resulünün kelamını nakletmiyorsam bundan elde edeceğin netice Kur'an ve sünnetin dışında kalan mevzularla ilgili netice ahiret husranından başka bir şey değildir diyor. orada zarar ettiğini göreceksin sözlerinin boşa gittiğini göreceksin ve telafisi de imkansız olacak diyor. Onun için herkesin gayretinin Allah ve kelamını, Allah ve Resulü'nün kelamını nakletmek, anlamak ve anlatmaktan ibaret olmalıdır diyor. Konuşmalarımızdan bir zarar doğmaması için. Onun için biz de buradan ayrılmak istemiyoruz çünkü daha doğru konuşan birisi yok. Daha doğru konuşan birisi yok ki onun sözlerini nakledeyim. Kur'an-ı Kerim kendisini tarif ederken Allahu Zülcelal kendi kitabını anlatırken Vemen أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا söz söyleme açısından aleykümselam. söz söyleme açısından Allah'tan daha doğru konuşan kim vardır diyor Cenab-ı Hak Allah kelamı her şeyden evvel sözlerin en doğrusudur en küçük bir şüpheye tereddüde mahal yok burada eğer Allah kelamı konuşulursa en doğru sözler üzerinde çalışılmış olur. Başka bir ayette de Allah'u nezzele ehsenel hadis Allah'u zülcelal sözün en güzelini indirmiştir. Kur'an'dan bahsediyor. Sözün en güzeli. Kur'an-ı Kerim demek hem söylenecek insanların telaffuz edebileceği sözlerin en güzelidir daha güzel bir söz bulmaya imkan yoktur Allah'tan daha güzelini hiç kimse söyleyemez ve hem de en doğrusudur ve en doğrusu ve en güzeli varken bir kısım zorlanmalara bir kısım gayretlere de gerek yoktur bunların konuşulması lazım ifade edilmesi lazım <gülüyor> dersimize gelirsek Cenab-ı Hak bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek çünkü bütün mücadele Resulullah'a döndürülmüştür onu yalanlama gayreti vardır Mekkelilerde ondan duyulanların asla esası yoktur Peygamberimiz de bunların iddialarına cevap teşkil edecek şekilde Allah tarafından hazırlanıyor. Yani Allah öğretiyor ona ne söyleyeceğini. Şöyle söyle şöyle söyle şöyle söyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kendiliğinden hiçbir şey ortaya koymaya kalkışmıyor. Öyle bir gayreti yok. Ve imma nüriyenneke Bazen Habibim onlara vaat ettiğimiz yani şu puta tapınan İslam dinini inkar eden, İslam'ı reddeden o kafirler için vaat ettiklerimizin onların başlarına gelecek bela ve musibetlerin bir kısmını bu dünyada iken bu dünyada iken sana göstereceğiz. Ya bir kısmını sana göstereceğiz evne teyffeyenek yahut da senin ruhunu alacağız seni bu dünyadan alacağız ve sana göstermeyeceğiz. Yani Allah'ın dinini inkar eden İslam dinini inkar eden Kur'an'ı Resulullah'ı inkar eden bu adamların başına bu inkarları neticesinde mutlaka büyük belalar gelecek bu kaçınılmaz bir şeydir ama onlar için vaat ettiklerimizin bir kısmını sen görebileceksin bir kısmını görmeden biz seni onların aralarından alacağız Şimdi herhalde bizim yaşadığımız olaylar da bu ümmete vaat edilmiştir. Bu ümmet için şu anda bizim yaşadığımız, böyle güç getiremediğimiz tahammülü mümkün olmayan hadiseler de vaat edildi. Bunlar bu inkarın karşılığıdır buyuruldu. Ama bunları Resulullah görmedi misalem. Vadedilenlerin bir kısmını Cenab-ı Hak onun zamanında ortaya koydu. O günkü kafirler peşinen cezalarını gördüler. Bir kısmını ise Peygamberimiz ahirete intikal edeceği için ettiği için göremeyecek, göstermeyeceğiz sana diyor Cenab-ı Hak. Gerekli de değil zaten. Ama feileyna merci olur onların karşılaştıkları, bu belaları sen görsen de görmesen de. Senin zamanında bu hadiseler meydana gelse de gelmese de bir şey değişmez, sonunda onların dönüşü bize olacak. Yani senin zamanında yaşayan, senin vaat ettiğin azaba maruz kalan, belalara maruz kalanlar, bize dönüp gelecekleri gibi ben ayrıca onları hesaba çekeceğim senden sonra bir kısım hadiselerle karşılaşan insanlar senin ahirete gidişinden sonra belaları, musibetleri görenler de bize gelecekler hepsi eninde sonunda dönüp bizim huzurumuza gelecekler sonra Onların yaptıklarının bizzat şahidi Allah olacak. Kim ne yaptı? Senin zamanında kim ne yaptı? Senden sonra kim hangi işlere bulaştı, hangi suçları işledi? Her birinin şahidi benim diyor Allah. Peygamber ölebilir, bir insandır, belli mahdut bir ömre sahiptir ömrünü tamamlayıp ahirete gider. Ama Allah ölmez ki. Allah ölmez. O olmuş ve olacak her hadisenin şahidi. Allah her şeyi bildiği için, gördüğü için her şey tek tek ortaya dökülecektir. Yani peygamberimiz sanki sanki İsyan hareketine karşı, günah hareketine karşı başınıza şunlar gelecek deyince onları ben de görsem gibi bir istekte bulunuyor. Yani geç kalmasa ben de görsem ve hakikaten Allah adına konuştuğumu anlasalar bunlar. Hiç telaşlanma diyor Cenab-ı Hak. Sen görmezsen biz görüyoruz. Meydana gelecek belaları, musibetleri sen görmezsen senin adına biz görüyoruz. Görüyoruz ve mutlaka her birinin şahidi biziz. Yani peygamberimiz ahirete gitti, şimdi konuşuluyor. İrtibatsızlık yapmayın, şefaatten mahrum olursunuz. E, Peygamber gitti ne? ne haberi olacak? Benim iyiliğimden, kötülüğümden. Birisi haber veriyor ama bir isaberi götürüyor bizzat Allah ulaştırıyor orada hiç telaşa girmeye lüzum yok neticeyi topluyor Cenab-ı Hak velikülli ümmetir resul yeryüzündeki her ümmet için yeryüzünün hangi döneminde yaşarsa yaşasın neresinde yaşarsa yaşasın her insan topluluğu için mutlaka gönderilmiş bir Resul, bir elçi vardır. Her ümmet için. Bu niye söyleniyor? <gülüyor> Daha önce de bir iki kere naklettim. Puta tapan Araplar, Peygamberimizin muhatabı bütün insanlıktır. O bütün insü cinnin peygamberidir. Ama tabii ilk karşılaştığı insanlar yani davetini, tebliğini açıkladığı ilk insanlar Mekkelidir. Hem de şirkin, putperestliğin en koyu merkezi olan Mekke'dir. Onlarla konuşuyor. <gülüyor> Onlar iki de bir Resulullah'ın karşısına çıkıyorlar. Diyorlar ki: "Senden önce bu Arabistan Yarımadası'nda Arabistan bir yarım adadır biliyorsunuz. Ve üç buçuk milyon kilometre karelik bir alandır. Arabistan yarım adası. Bu Arabistan'da senden önce senin davanı yürüten, senin gibi bir iddiaya kalkışan başka bir insan daha yok. İlk defa bu çevrede, bu diyarda bu fikirleri sen ileri sürüyorsun, bu düşüncelerin peşinde sen koşuyorsun yani uydurmacı birisisin sen örneğin yoktur, emsalin yoktur, benzerin yoktur iddiasıyla peygamberi susturmak istiyorlar halbuki Cenab-ı Hak tekrar tekrar Kur'an'da her ümmet için her ümmet için yeryüzünün hangi devresinde yaşarsa yaşasın hangi asırda yaşarsa yaşasın ve neresinde yaşarsa yaşasın her insan topluluğu için mutlaka bir Resul, bir elçi gönderilmiştir bir daha bunu iyice bilmemiz lazım ve örnek olmak üzere Kur'an'da 28 kişinin adı geçiyor 25 tanesinin ittifakla peygamber oldukları üzerinde bütün ümmet birleşiyor, ittifak ediyor. Üç tanesi de çok büyük insanlar olduğu kesin. Peygamber sıfatıyla mı büyüktür? Yoksa keramet sahibi bir veli ermiş bir insan olarak mı büyüktür? Orada bir tartışma var. Zülkarneyn, Rüzehir ve Lokman. Bu üç isim Büyük insanlar oldukları muhakkak, büyük olmasa Kur'an'da zikri geçer mi yani? Önemli kişiler ama peygamber miydiler değil miydiler ihtilafı var. Bunlar niye zikrediliyor? Bunların hepsi Arabistan'da yaşamış, peygamberlik vazifelerini Arabistan'da yürütmüş, kavimleriyle karşılaşmış, Kavimlerinin helakine şahit olmuş peygamberler. İşte bunlar da burada diyor Cenab-ı Hak. Niye diyorsunuz ki Muhammed Mustafa ilk defa bu iddiayı ortaya koydu, başka bu fikri yürüten kimse yok. Bak bunlar da, Adem de burada, Nuh da burada, Hud da burada, Salih de burada, İbrahim de burada. Hepsi. O 25 kişinin adı zikrediliyor. Bir örnek olmak üzere zikrediliyor senden başkası çıkmadı bu Arabistan'da böyle bir davayla ortaya sözünü yalanlamak için Cenab-ı Hak bu isimleri zikrediyor. Ama bütün peygamberler yalnız onlardır demek değil. Peygamberlerden bir örnektir bu. Bir nebzesinin beyanıdır. Ama her ümmet için bir peygamber vardır. Bunu biliyoruz. Yarın ahirette kimse ortaya çıkıp da efendim ben gerçekleri bilmiyordum. Duyamadım Allah'a karşı vazifem neydi, mesuliyetim neydi, nasıl kulluk yapacaktım bilmiyordum ki. Bunların hiçbirisi geçerli değildir. Peygamber var, peygamberin varlığını biliyor, tenezzül etmiyor ama. Bütün mesele burada tenezzül etmiyor bu tenezzülsüzler kimdir yani indiremiyor bir türlü aşağılara inemiyor rütbece zenginleşti mi bir adam <gülüyor> rütbece yükseldi mi zenginleşti mi bir de malca zenginleşti mi o artık sığmıyor bazı yerlere sığmıyor mesela camiye sığmıyor bu adam küçülemiyor Öyle dağlar gibi kabarıyor ki benlik günahı öyle sarıyor gönü. Canım ben camiye gidip bir vaaz, bir sohbet dinleyecek kadar bir hutbe dinleyecek kadar küçülebilir miyim diyor ya. Yani gelip vaaz dinleyenler, hutbe dinleyenler küçük adamlar, basit adamlar onlara göre onlar camilere gelemez canım. O kadar küçülemezler. Heygamlere. İman edecek ölçüde ben küçülemem diyor Allah. Allah muhafaza etsin. Bu enaniyetten, bu benlikten hepimizi kurtarsın Cenab-ı Hak. Her ümmet için bir peygamber var. Bir daha bunu bilelim. Efendim İslam'ın sesi gitmemiştir. Bir kısım insanlar bilemiyorlar. E onlar sorumlu değildir. Bu iddiayı hele bugün yeryüzünde kimse yürütemez. İslam'ın sesinin davetinin ulaşmadığı en küçük bir yer düşünmek mümkün değil bugün. Kur'an-ı Kerim'in bütün dünya dillerine tercüme edildiğini biliyoruz. Bütün dünya dillerine, mahalli bir lisana bile Kur'an tercüme edilmiştir. Herkes biliyor. İşin ötesi iddiadır, kuru bir iddiadır. Tembellikten başka bir şey değildir yani. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ Ama herhangi bir ümmetin peygamberi geldi mi? Herkes planlanmıştır, her topluluğa peygamber gidiyor. Peygamberleri geldiği zaman onların aralarında adaletle haksızlık yok. Adaletle hükmedilir. Peygamberler peygamberin daveti ulaştıktan sonra gerçekleri öğrendikten kavradıktan sonra adaletle hükmedilir ve o ümmetlerden hiçbirisi haksızlığa uğratılmaz. Şimdi bize örnek getiriyorlar. Efendim eğer zelzele ile depremle zelzele ile insanların günahları arasında bir bağlantı varsa yani karşılaştığımız bu musibetler kendi günahlarımızın bir neticesidir diyorsanız ve ufacık çocukların ne günahı var diyorlar. Ufak çocuklar daha kundaktaki efendim ufak yavruların ne günahı var veya hakikaten görevini yapanların ne günahı var. Yani burada bir haksızlık var, bir adaletsizlik var bir zulüm var demek istiyorlar. Ya Allah bu işe karışmayacak diyorlar. Allah'ın bu işe bağlantısı yok karışamaz. Eğer karışıyorsa zalimdir diyorlar. Haşa. Her iki iddianın ifadesi nedir? Allah'ı inkar edebilme gayretidir. Yani. Maalesef maalesef diyanet teşkilatı da bu çürük iddianın aletidir. Maalesef yani gerçekleri dile getirmesi gereken, feryat etmesi gereken teşkilat da birilerinin hatırı için ve bu tabii bir hadisedir. Ne demek tabii bir hadisedir? Yani herhangi bir hadise var mı şu kainatta? Büyük küçük ne var ki bu işte Allah'ın müdahalesi olmaz? Ehl-i sünnet ölçülerine göre vel maktulu meyitün bir eceli. Bütün itikat kitaplarımızda öldürülen bir kişi, bir katil tarafından öldürülen bir insanda kendi eceliyle ölmüştür. Yani onun ölüm vakti kesinlikle gelmiştir. Ve katile niye sarılıyorsunuz? sana ait olmayan bir işe sen niye karışıyorsun diyor ona İslam dini. Çünkü katil öldürme teşebbüsünde bulunuyor. İşte sabancayı temin ediyor, tetiğine asılıyor veya bir bıçak saplayacaksa o bıçağı hazırlıyor. Bunlar ayrı işler. Katilin yaptığı bu işleri de Allah yaratıyor. Ölüm ise bir kişinin ölmesi tamamen Allah'ın işidir Katilin orada hiçbir parmağı yok, payı yok. Öldüren ve dirilten yalnız Allah'tır. Katilin yaptığı teşebbüsün arkasından Allah ölüm olayını yaratıyor. Ondan sonra yaratıyor. Ama o da o öldürme olayına katıldığı için Cenab-ı Hakk'ın orada öldürme işini yaratması söz konusudur katil de ölümü hazırlayan ölüme sebep gibi görünen o fiilleri yapmıştır yani Allah'ın iradesiyle kulun iradesi birleşerek o ölüm gerçekleşmiştir yani katil şöyle diyebilir mi ben öldürdüm Allah ne karışıyor bu işe yani Allah yok mu orada öldürme ölüm olayını kim yarattı katil yaratabilir mi eğer yaratabiliyorsa yaratsın bakayım göreyim onu efendim kaç tane kurşun atıyorsunuz da kaç tane bıçak yarası veriyorsunuz adam ölmüyor demek ki o öldürmek senin elindeki bir şey diye. sen öldürmeyi istiyorsun öldürücü fiillerde bulunuyorsun teşebbüste bulunuyorsun ama onların da haliki Allah'tır ölüm işinin halikı Allah olduğu gibi. Şimdi burada ne oluyor? İnsanoğlu insan eliyle, insan iradesiyle insan eliyle, insan iradesiyle meydana gelen bir iş olursa orada Allah'ı hiç hesaba katmıyor. Filancı, filan adamı öldürdü. Katil. Her şey o adamın başında dönüyor. Bu olayda Allah'ın da iradesi var Allah'ın da izli var Allah'ın da ilmi var bu konuda o da biliyor bu işi onu kimse katmıyor. Burada büyük bir haksızlığı var insanların böyle bizim irademizin dışında geleceğim hakikaten rolümüz yok bugün hava güneşli kime sordu da hava güneşli oldu yani kim ayarladı havanın güneşli olma şeklini Böyle bizim irademizin dışında gelişen hakikaten rolümüz yok. Bugün hava güneşli. Kime sordu da hava güneşli oldu yani? Kim ayarladı havanın güneşli olma şeklini? Meteorologlar söylüyorlar. Marmara bölgesi bugün yağmurludur. Herhalde akşama doğru tahmin ediliyor. Tahminlere doğru çıkarda yağmur gelirse kim ayarlamış olacak bu yağmuru? Bizim irademizin dışında bir gelişme bu. Mevsimler, işte bu zelzele. Bizim irademizin dışında olan yahut irademizin dışında görünen bu türlü hadiseler meydana gelince bu defada ne yapıyoruz biz? İnsanı işin dışında tutuyoruz. Bizim alakamız yok diyoruz. Öyle ya Nasıl insanın kendi iradesiyle yaptığı işte Allah'ın müdahalesi varsa Allah'ın yaptığı bir işte senin de payın var. Ne payın var? E, sen de günahın var. Senin de günahın var. Ve benim günahımla ne bağlantısı var bunun canım? Yer altında enerji birikti ve boşaldı. İşte o enerji birikimi ve boşalması bir kısım sebeplerle bağlantılı. Niye bu zamanlamayı sen kendine göre yapamıyorsun da birileri bir türlü zaman koyuyor burada kim koyuyor bu zamanı bak titri bizi efendim Marmara'da şöyle bir deprem olacak sustular görüldü ki onlar bizi kınarlar hani efendim bu din adamları var ya sorarsın bir soruyu kesin bir cevap getiremez yok işte Ebu Hanife şöyle dedi İmam Şafii şöyle dedi, İmam Malik böyle dedi diye bizi yani farklı imamların, alimlerin görüşlerini serdettiğimiz için suçlarlar, eksik bulurlar. Ya bunun cevabı bir tane olmalıdır diyorlar. Niye sizin cevabınız bir tane değil bakayım? Müsbet ilim, erbabı, müsbet ilim sahibi iddiası içinde olan insanlar niye tek cevabınız yok size? Öyle kuru gürültüyle olmaz. Anladık ki evet zelzele hakkında bu vesileyle epeyce bilgi sahibi olduk. Öğrendiklerimizin birisi de öğrendiklerimiz içinde en önemlisi de bu işi bindiğini iddia edenlerin çok az şey bildiğidir. Öğrendiklerimizin birisi bu işi biz biliyoruz bu kürsünün sahibi biziz diyenlerin de çok az bir şey bildiğini öğrenmiş olduk onu da söyleyebiliriz yani kim haksızlığa uğratılır ne irademizde olan işlerde bir haksızlık söz konusudur ne de o irademizi aşan karşı koyamadığımız bir kısım meselelerde bizi aşan bir şey yok bizim göremediğimiz bir perde arkası var İşlerin bir görünen tarafı var bir görünmeyen tarafı var ama biz hep dıştan bakmaya alıştığımız için eşyanın iç yüzüne varamadığımız için gönül gözlerimiz, basiretlerimiz kapalı olduğu için böyle konuşuyoruz şimdi bir örnek veriyor Kur'an-ı Kerim onu nakledeceğim <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ı hepimiz biliyoruz Ülül azın bir peygamber yani en büyük peygamberlerden birisi ona Tevrat isimli büyük kitap inmiştir ve ondan sonra birçok peygamber ona gelen kitabın hükümlerini yaymak ile vazifelendirilmiştir Musa aleyhisselamın döneminde Hızır aleyhisselamla o da peygamber midir veli midir, ihtilaflı olan kişilerden biridir ama kendisine ilmi ledünni dediğimiz yani bizzat Allah tarafından ilim verilen bir kişi olarak Kur'an'ından bahsediyor Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor Musa Aleyhisselam'a asabiyyül mizac Musa Aleyhisselam çok çabuk hiddetlenen şiddetlenen duası da son derece sert celalli bir adam Musa aleyhisselam yumuşaklık onun semtinden pek geçmemiş azametli birisi niye öyledir çünkü onun muhatabı yeryüzünün en sert yavrularından birisi Fiyan. yeryüzünün en eşit kafirlerinden birisi Kur'an onu dünya durdukça insanlığın görmesi, öğrenmesi, tanıması için örnek olarak zikrediyor. Bir yerinde değil, birçok yerinde. Sende celallenmezsin yani. Bir duasında Rabbena liyudillu an sebilik. Ya Rabbi, inneke ateyte firavne ve meleahu zineten ve mu'alen fil hayatil Şu firavna ve onun etrafını çevreleyen devlet adamlarına onun beyin kadrosuna efendim dünya hayatının her türlü saltanatını, zinetini süsünü verdim. Bu tavırlarıyla bunlar insanları hak yoldan saptırıyorlar. Herkes onların servetine bakıyor, rahatına bakıyor, zevkine bakıyor e biz de onlar gibi olalım diye imreniyorlar. Açıyor ellerini. Rabben natmis Ya Rabbi bunların mallarını sil süpür mahvet yok et sil servet namına bir şeyleri kalmasın veştüt ala kulûbihim kalplerini iyice kapat şiddetli bir şekilde kapat kilitle mühürle helâ hatta yere yerevül azâbel elîm o en çetin azabı görene kadar iman etmeleri mümkün olur. Musun? ne kadar ağır bir dua ama Allah'ın peygamberi ne dedi böyle şiddetli inanamasınlar iman etme fırsatı bulamasınlar diyor kâle kat ucibet davet hüküme Cenab-ı Hak buyurdu ki ey Musa ile Harun her ikinizin duası da kabul edildi bitti kabul mercii Allah Şimdi ezan da okunuyor süratle söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak buyurdu ki kendisine ilim verdiğimiz, herkesin sahip olmadığı bilgilere kendisini sahip kıldığımız bir kulumuz var. Adresini de veriyor ona Kur'an'da. Oraya git ondan ilim al diyor Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam gidecek, Hızır Aleyhisselam'dan bilgi alacak. Emr üzere gidiyor, buluyor orayı. Hızır Aleyhisselam ona diyor ki, sen benden bilgi almaya mütehammil bir kişi değilsin. Sabrın yeterli değil senin. Sabredeceğim diyor, gayret edeceğim. Hiçbir işe karışmayacaksın diyor. Ben açıklamadan, sebebini söylemeden beraber oluyorlar, biraz yürüyorlar. Biniyorlar bir gemiye bir yere gidilecek. Nereye gidilecekse Hızır Aleyhisselam elinde çekiciyle başlıyor gemiyi delmeye. Allah Allah. E, gemi delinir mi su geminin içine göre? Batarız hep birlikte. Duramadı. Ale akarak daha. Litorika ale. Sen gemiyi yırtıyorsun. Gemidekileri mi boğmak istiyorsun sen? Ale lem ben sana demedim mi sen sabredemezsin tamam dedi daha müdahale etmeyeceğim Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam arasındaki hadise bunlar masal değil Kur'an beyan ediyor bunları ayetleri ben aktarıyorum size yanlış bir anlayışa dinlemeyin biraz daha gittiler yürüdüler ufak bir çocuk çocuklar arasında oynuyor Hızır aleyhisselam tutuyor o çocuğun kafasını koparıyor hamur edemiyor şimdi gene musaret hamur duramıyor ya tertemiz bir çocuk günahsız bir çocuk bunun ne suçu vardı ki kafasını koparttın diyor hani ne söylemiştim diyor ben sana biraz daha yürüdüler bir köye girdiler misafir edilmek istediler köylü tarafından misafir edilmek istediler kimse sahip çıkmadı bunlara yedirmediler içirmediler o köyde yıkılmak üzere bulunan bir duvar var. Bir bahçe duvarı. Kudur İslam kalktı bu duvarı yeniledi. Allah Allah dedi yani Musa aleyhisselam. Bunlar seni misafir etmiyorlar, yedirmiyorlar, ikram etmiyorlar. Sen bir de bunlara işçilik yapıyorsun, duvar örüyorsun. Yeter dedi artık. Ayrılık noktası geldi. Ayrılık noktası. Ama gördüklerinin iç yüzünü haber vereyim buyurdu. Nedir bunlar? O bindiğimiz gemi fakir insanlara ait bir gemiydi. Çalışıp denizde onunla rızıklarını kazanıyorlar. Arkalarında zalim bir hükümdar var, gemilere meraklı. Gözüne kestirdiği her gemiyi ben zorla tutar alır. Ben gemiyi biraz kusurlu, efendim, yaralı bereli hale getirdim ki Hükümdar beğenip de o gemiyi almasın, bu fakirler de çaresiz düşmesinler. Yine gemileriyle çalışsın kazansınlar. Bak senin görmediğini ben görüyorum demek istiyor ona. O kafasını koparttığım çocuk büyüse asi olacak, şaki olacak, çok kötü insanlardan olacak. Allahu Zül ona rahmeten onu erkenden götürüyor. Sen ne biliyorsun? depremin altındaki çocuk niçin ölüyor? Görebiliyor musun sen onun iç yüzünü? Ona iyilik midir, kötülük midir? Nereden farkındasın sen onun? Öbür duvarı da niye kaldırdım? O duvar yetim çocuklara ait diyor. Babaları büyüsünler de bulsunlar diye o duvarın altına bir hazine yerleştirmiş. Para koymuş onlar için. Nasıl olsa bunlar büyüyecekler, buralar yenileyecekler bu parayı bulsunlar. Çocuklarını düşünmüş ama duvar yıkılıyor. Birileri orayı temizleyecek. Çocuklar büyümeden o defineye sahip çıkacak. Çocukların işi yıkılacak. Ben çocuklara kalsın diye duvarı yeniledim. Olaylara biraz da haklı gözle bakın. İlla böyle maddeci, materyalist kafayla her şeye bakılırsa netice alınmaz. Ama kimsenin haksızlığa uğramadığını Kur'an açık açık söylüyor. Deme bu niçin böyle? Yerincedir o öyle. Hiç sen müdahale etme. Niye bu böyle olmuştur? Mutlaka yerindedir o. İsabetlidir o. Yanlışı yoktur onun, hatası yoktur onun. Sen kendi kendine ahkam yürütme, felsefe yürütme orada. Yoksa zararlı çıkarsın. Peki ben dersimi burada bitirdim. Bir şey hatırlatmaya gerek yok zannediyorum. Dışarıda levhada da yazılı caminin çepeçevre efendim inşaatla ne bileyim iskeleyle kuşatıldığında görüyorsunuz çalışmalar yürüyor. Herhalde bu hafta bir şey istemeyecekler. Eh istemesinler ama siz insafı kaybetmeyin. Ama illa damla damla akması lazım. Damla damla göl olur. Damlalardan da sel olur diye bizim bir atasözümüz vardır. İlla bu iş devam etmesi lazım. İnşallah bu işin kemale kavuşması lazım. İlla